والله على طبيب قلوبنا وكرة اعيننا محمد رب اشرح صدري ويسر لي امري العقدة عقده من لساني يفقهوا قولي رب قد من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما الحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه بَمَا ظَارِّن بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ve tevelli yomuz zahf ve kazful muhsanatil gafilatil mu'minat. Sadeka Rasulullah فيما قال او كما قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem. kıymetli Müslümanlar, bizim inandığımız hak din olan İslam dininin ilk emri oku emridir. İkra, oku emrin. Yine bizim dinimiz, İslam dini... Estaizu billah... ''Ulhel yestebil lezine ya'lemûne vellezine la ya'lemûne'' ''Habibim de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?'' buyurmuştur. Bu ve benzeri ayetlerle... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de teşvikiyle bizi bilgiye öğrenmeye teşvik etmiştir bu dinin mensupları olarak bizler Müslümanlar ise sanki dinimizde hiç böyle bir emir yok kendini geliştireceksin öğreneceksin bileceksin bilerek yapacaksın emirlerinin hiçbirisinden habersizmişiz gibi maalesef Cahil kaldık. Bir manada da cahil bırakıldık Müslümanlar. Evet Müslümanlar cahil bırakıldı. Bunun için gerekli planlar yapıldı, gerekli çalışmalar da yapıldı Müslümanlar. Fakat biz ne yaptık? Bizler de öğrenmek adına, bilmek adına, düşünmek adına hiçbir faaliyette de bulunmadık sonunda cahil kaldık bu cahil kalan Müslüman toplumu şimdi Allahu u Azimuşşan'ın yasakladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin men ettiği bazı yollara başvuruyor günahkar oluyor hatta ve hatta dinden imandan çıkıyor da haberi bile olmuyor Müslümanlar işte bu sıkıntılardan birisi bugün bahsedeceğimiz sohbetimize konu olan sihir, büyü konuları. Sihir, büyü, falcılık gibi konular. Maalesef Allahu Azze ve Celle'nin yasakladığı bu üç şeyi de Müslümanlardan bazıları yapıyorlar ve içinde bulunuyorlar. Peki nedir sihir? Sihir yapmanın, büyü yapmanın dinde yeri var mıdır? Allahu Azimuşan bu sihrden ve büyüden nasıl bahsetmiştir? Buna bakalım. Sihir aslında örtmek demektir. Gizli gizli alttan alta işler yapmak manasındadır. İnsanlara zarar verecek şeyleri gezli kapaklı bir şekilde yapmaktır yani. Bu sihir ve büyücülük aslında yeni icat edilmedi. Çok eskilere dayanıyor. Ta milattan önceki devirlerde ta Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanına dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa aleyhisselamla şiravının özel görevlileri olan sihirbazların arasında geçen olay hikaye olarak anlatılır. Süleyman Aleyhisselam zamanındaki şeytanla işbirliği yapan gerek cinlerin gerek insanların sihir üzerine çok kafa yordukları da yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İşte sohbetin başında okuduğum ayeti kerime Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanındaki bu sihir olayına dikkat çekiyor. Bakara Suresi'nin 102. ayetinde Allahu Azimuşan şöyle buyuruyor. Eslemüd billah ve tabu ma tetlüş şeyatin ala mulki Süleyman. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söyledikleri şeylere tabi oldular şeytan bazı şeyleri uyduruyor, insanların, kahinlerin kulaklarına fısıldıyor. Onlar da şeytanın söylediklerine inandılar, o sihire inandılar, o büyüye inandılar ve ona tabi oldular. Hz. Musa aleyhisselam zamanında büyücülük hat safhaya ulaşmıştı. Sihir ve büyü. Bunun da nasıl yapıldığını yine Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti kerimesinden öğreniyoruz. Sad Suresi'nde Allahu Azze bu olayı bize anlatırken bazı şeytanların ve cinlerin meley-i alaya yükselerek yani yüksek tabakalara çıkarak orada görevli meleklerin görev taksimatındaki konuları öğrenip, duyup kulak verip yani oradan bilgi çalıp sızdırıp sonra da gelip kahinlerin kulaklarına fısıldadıklarını haber veriyor bize. Eski devirde Peygamber Efendimiz'den evvel gidebilirlerde nasıl oluyormuş? Şeytanlar ve cinler görevli meleklerin bulunduğu yere kadar çıkıyorlar. Görevli melekler. Görev taksimi yapılıyor aralarında. İşte şu zaman şu saatte şuraya yağmur yağacak. Şöyle bir deprem olayı olacak. Böyle bir felaket olacak. Diye görev taksimi yapılıyor ya o görev taksimini o fısıldaşmayı kulak verip işitiyorlar, duyuyorlar. Oradan çalabildikleri kadar bilgi çalıp sızdırıp sonradan Kahin dediğimiz sihirbaz dediğimiz hani falcı dediğimiz insanların kulaklarına tabi bu duyduklarına da bin katarak gelip fısıldıyorlar. Ondan sonra benim zavallı kardeşim gidiyor falcının karşısına oturuyor. Falcıya halini derdini anlatıyor. İşte falcı adını soyadını alıyor onu. Ondan sonra bunun hakkındaki bilgileri ...o kötü niyetli şeytanlar... ...haber veriyorlar falcıya. Hepsinin şeytanla... ...cinden bağlantısı var yani. Falcıların hepsinin cinlen bağlantısı var. Cinlerle... ...hem de kötü cinlerle bağlantısı var. İyi niyetli cinler... ...bu işe tevessül etmez zaten. Haber veriyor... ...o da başlıyor anlatmaya. Şöyle olacak... ...böyle gidecek... ...senin böyle bir çocuğun var... ...evde kalmış... Efendim, sana işte çocuğuna iyi bir kısmet görünüyor farzı var veya senin o beyin ya da hanımın neyse seni kandırıyor seni aldatıyor vesaire böyle artık söyleyebildikleri şeyi tabi bu kendilerine haber verilenlere de yüzde bunlar katarak karşı taraftaki insanlara anlatıyorlar şimdi aralarında bir iki doğru var mıdır vardır olabilir Ha, bakıyor ki beni tanımaz bu adam bu falcı beni bilmez ailemi bilmez yaşantımı bilmez buna rağmen benim yaşantım ve ailem hakkında bazı şeyler söylüyor doğru şeyler bak çocuğumdan bahsetti beyimden hanımımdan bahsetti ulan o zaman bu adam bir şeyler biliyor deyip bunun söylediği her şeye inanıyor bunun yönlendirdiği gibi hayatını yönlendiriyorsun Sonra da yuvası ya yıkılıyor, ya ağzının tadı kaçıyor ya da bu işten hiçbir hayır görmeden sıyrılıp çıkabilirse çıkıyor Müslümanlar. Süleyman aleyhisselam zamanında bu olaylar oluyordu. Şimdi de oluyor. Hem de şimdi Allahu u Azimuşşan'ın yasaklamış olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberinin yasaklamış olduğu halde bu sihir ve büyücülük konusuna maalesef Müslümanlar da başvuruyorlar. Sakıntı burada. Gayrimüslim zaten inanmıyor. Yahudi ya da Hristiyan zaten bu işi meslek edilmiş onlar. Ruh çağırmalar, kötü ruh çıkartmalar değil mi? Özellikle Yahudilerde falan var. Bakın takip edin bu sihirlen, cinlerle alakalı filmleri falan altında Yahudiler çıkıyor. Tevrat'tan ayetler okunuyor falan dikkat ediyor musunuz? Şekiller Yahudilerin şekillerine benziyor. Yani bunların altında zaten bunlar çıkıyor. Yahudi ve Hristiyan'ın bu işe inanıp inanması o kadar önemli değil. Ama Allah'u u Azimuşşan Kur'an-ı Kerim'de yasaklamış. Hatta büyü yapan kafir oldu diye buyuruyor. Okuyacağız birazdan ayet-i kerimeyi. Sen gidip o büyü yapan insanın önünde oturuyorsun ve onun söylediklerinin hepsini doğruluyorsun. Hayatını da ona göre düzenliyorsun. Bu ne gaflettir ya. Bu ne gaflettir. İşte Süleyman Aleyhisselam zamanında bu iş epey revaçtaydı. Süleyman Aleyhisselam da o zamanlarda büyücülük üzerine, ruh çağırma üzerine yazılan bütün kitapların hepsini toplattırdı İnsanlara zarar veriyor topluma zarar veriyor hepsini toplattırdı ve sarayının altındaki bir mahzene onları kilitletti kilitlediler sakladılar ve ondan sonra biraz iş düzeldi artık o kitaplardan uzak kalan toplum o kötü yıkıcı olan vesveselerden de uzaklaşınca iş biraz düzeldi ne zaman ki Süleyman aleyhisselam vefat etti ve o toplum gitti yeni bir toplum geldi kuşak değişti yani ondan sonra şeytanlar ve cinler vespeselerine ve fesatlarına kaldığı yerden tekrar devam ettiler insanlara tekrar gelip anlatmaya başladılar böyle yapın şöyle diye insanları yönlendirmeye başladılar ve hatta şöyle bir söz çıkarttılar dediler ki Davut oğlu Süleyman var ya sizin peygamber zannettiğiniz o insan peygamber falan değildi. O iyi bir sihirbazdı ve sihiriyle toplumları idare etti. Mesela Allah Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarı sevk etme özelliği vermiş. Rüzgarı istediği tarafa sevk edebiliyordu. Rüzgarı sevk etme özelliğini sihirlen yaptı dediler. Cinleri çalıştırıyordu, şeytanları çalıştırıyordu. Bütün bu şeyleri Süleyman sihille ve büyücülükle yapıyordu dediler. İnanmazsanız gidin sarayının altını kazın oradaki kitaplarını görün dediler. Hakikaten sarayının altını kazdılar ve oradan bir sandık içinde o Süleyman Aleyhisselam'ın insanların fesadını ortadan kaldırmak için ortalıktaki fitneyi ortadan kaldırmak için toplattığı kitapları yeniden buldular. Dediler ki ha tamam hakikaten biz Süleyman'ı peygamber zannediyorduk ama meğer iyi bir sihirbazmış dediler Haşa. Ve ondan sonra tekrar toplum sihire ve büyücülüğe döndü. Allahu Azimişşan Kur'an-ı Kerim'de şimdi ona işaret ediyor. Estağfurullah. Ve meke fe Süleyman Süleyman kafir olmadı, küfretmedi. Sihir yapmakla, büyücülük yapmakla Süleyman bu yoldan kafir olmadı. Sihir yapmadı çünkü Süleyman. Süleyman'ın yaptığı Allah'ın vahyiydi. Buyuruyor. Ve lakinne şeyatîne keferû. Yalnız şeytanlar kafir oldular. O insanlara sihir yollarını öğreten var ya, büyücülüğü öğreten yuvaları yıkan o şeytanlar işte onlar kafir oldular buyuruyor yuallimûnen nâse sihr insanlara sihir öğretmekle buradan alimler şu sonucu çıkartıyorlar sihir ve büyü yapmak insanın küfrüne işarettir sihir yapan sihirbaz büyü yapan büyücü kafir olur ayeti kerimeden çıkartılıyor bu sonuç kafir olur nedir sihir? işte geleceğe ait bazı bilgiler veriliyor bu kavramlardan birisi de müneccimlik olarak girmiş şimdilerde medyumluk değiniliyor hani eskiden yıldızlara bakarak bazı olaylara haber verirlermiş yıldızlara bakar yıldızlardan bazı sonuçlar çıkartırlar. Ha, Yıldız süreye geldiğine göre deprem olacak falan tarihte pardon. Hani şimdi de bazen söyleniyor ya, bazı insanlar tarafından. Bilimsel olarak söyleneniz demiyoruz, onu bir tarafa koyuyoruz. Efendim fay hattı kırıldı, kırılmak üzere. Şurası burayı tetiklerse şöyle bir sonuç çıkabilir deniliyor ya, o ayrı. Fakat efendim olaylardan Mesela rüzgarın esmesinden, kuşun ötmesinden, efendim yıldızın kaymasından sonuç çıkarmak işte budur yasaklanan müneccimlik deniliyor, medyumluk. Bakın şimdi kendini sattırmak için boy boy çıplak kadın resimleri basan gazetelerin sayfalarına bakın hepsinde yıldız falı vardır. Ve yıldız falı da insanların hayatında önemli bir yere sahip maalesef. Önemli bir yere sahip artık. Ben yıldıza fala falan inanmam diyen insan dahi açınca illa kendi burcuna bir bakıyor. Bugün beni ne bekliyor diyor. E hani inanmazdın yahu inandığımdan değil de bir okuyayım merak ettim. Diyor illa bir bakıyor. Sonra artık bizim toplumumuza girmiş bir söz var. Ne deniliyor? Fala inanma falsızda kalma deniliyor hani. Yahu inanmayacağın bir şey sana ne gerek ki? Neyine gerek inanmıyorsan eğer? Yok yok fala inanma ama falsızda kalma. Çoğu yerde kahve falına bakarlar. İnançlı insanlar dahi. Böyle iki üç tane hanım bir araya geldiği zaman kahvelerini içtikten sonra hadi çevirelim fincanlarımızı da bir fala bakalım. Yahu inanacak mısın sen bir fala? Yok inandığımdan değil de bir bakalım öyle bir gariplik var yani. Ama orada söylenilen herhangi bir şey de tamamen dikkat dışı kalmıyor, dikkate de alınıyor. Bir yerinden ucundan tutturabilmişse eğer hani, ha sana bir yol göründü mesela. Ha tamam biz de bu yazın zaten memlekete gidecektik. Gibi böyle hemen yorumlanıyor. Veya eline efendi çok büyük para geçecek. Ha bizim bey ihaleye girecekti. Demek ki kazanacak falan gibi böyle bir yerden hemen o fallan ilgi alaka bağlantı kuruluyor maalesef halbuki fal yasaklanmıştır dinimizde fal yoktur müslümanlar allahu azimuşşan ve rasulü falı ve fala bakanları reddetmiştir hadisi şerifler var bu konuda mesela şu hadisi şerif zikredelim Peygamber Efendimiz'e kâhinlerden soruldu. Bunlar konusunda, bunlar hakkında ne dersin ya Resulallah denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem leysu bir şeyin buyurdu. Aslı olan bir şey değildir yani. Onların söylediği, anlattığı, dizdiği, şöyle olacak, böyle gidecek falan bunların hiçbirisinin aslı yoktur dedi Peygamber Efendimiz. Ama hoca bazı söyledikleri çıkıyor. diyoruz değil mi şimdi konuşuyoruz. Yahu adam bildi be diyoruz hani. Peygamber efendimize o konuyu da sormuşlar bakın. Demişler ki ya Resulallah innehum yuhaddifuna ahyanen bir şeyin feyekunu hakkan. Onlar bazen bazı şeyleri bize söylüyorlar ve o söyledikleri şeyde çıkıyor ya Resulallah. Buna ne diyeceksin? Tutturuyorlar yani adamlar. Atıyorlar ama. Destekli atıyorlar, tutturuyorlar yani. Bunlara ne diyeceksin ya Resulallah? Peygamber Efendimiz cevap vardı. Tilkel kelimetu minel hak yaktafuhal cinniyyu fe yakurruha fi uzni veliyyih <feyahlitune> <'ha mi> ete <kedbetin> onların bu tür haberleri kahinlerin söyledikleri bu tür sözlerin hepsi görevli meleğin ilham ettiği gerçeklerdendir görevli melekler biraz önce işaret ettiğimiz gibi konuşurken cinniler ve şeytanlar oradan bazı şeyleri yakalıyorlar bazı haberleri çalıyorlar. Haber hırsızlığı yapıyorlar yani. Ve ondan sonra da onu bir cin meleklerden kaparak kahin dostunun kulağına fısıldar diyor Peygamber Efendimiz. Kahinin kulağına geliyor anlatıyor. Görevli meleğin söylediğini duyuyor, geliyor söylüyor. Falan yere falan zamanda yağmur yağacak. Falan yerde sel olacak gibi. O kahinler de Doğruya yüz yalan karıştırırlar ve halka böylece sunarlar diyor Peygamber Efendimiz. İşte kahinlerin, falcıların, medyumların söylediği sözlerin İslam dinindeki değeri budur. Böyle inanmak lazım. Hani deriz ya adam bildi bazı söylediği çıkıyor falan falcı var ya onun söylediklerinin hepsi çıkıyor ben onu denedim. Gibi sözler hani özellikle konuşulur ya birbirlerine bir de tavsiye ederler falanı denedim ben ne söylediyse kahve balında hepsi tutuyor çıkıyor diye bunların tutturduğu söylediği sözler belki de görevli melekler konuşurken cinlerin ya da şeytanların duyarak onların kulağına fısıldadığı şeylerdir. Eğer bunu meslek haline getirmişlerse bu böyledir Müslümanlar. Ama yok meslek haline getirmemiş de amatör olarak bu işi yapıyor ise öyle de var biliyor musunuz? Zevk için yapıyorum diyor yani. Zevk için bu işi yapanlar var. Yani kimin durumu, yaratılışı, yalana daha müsaitse sizin anlayacağınız o bu işi daha iyi yapıyor. Yani bu fal işleri falan var ya. Kim daha iyi yalan söyleyebiliyorsa, daha inandırıcı yalan söylüyorsa o bu işleri yapıyor demektir. Yalandan başka bir şey değil Müslümanlar. Geleceğe ait bir bilgiyi hiç kimse bilemez. Allah'ın bildirdikleri dışında. Zaman gelmiş peygamber bilememiş sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bildirmedikten sonra bilemez. Nerede kaldı ki kötü niyetli cinler? Allah'ın düşmanı şeytan ve dinle alakası olmayan falcıların ve kahinlerin gelecek hakkında bilgi sahibi olmaları mümkün değildir. Allahu azıymuşan geleceğe ait olan bilgiyi ki gayip diyoruz biz buna, gayip bilgisi, gayip bilgisi bunu Allahu azıymuşan kimseye bildirmemiştir. Gaybı yalnızca Allah bilir. O zaman biz nasıl olur da gelecekten bize haber veren bu seneden bir dahaki seneden orada o zamanda olacak olaylardan bize haber veren kişilere inanırız. Bu tip bir inanış bizim imanımızı dahi zedelemez mi Müslümanlar? Allahu Azimuşşan gaybı yalnızca ben bilirim diyor. Bir insanda kalkıp kalbe ait bilgileri sana verdiği zaman ona da inanıyorsun sen Allah'a mı inanacaksın yoksa gaybı bilmeyen bir insanın attığı söylediği yalanlara mı inanacaksın eğer yalana inanırsan o zaman imanın tehlikeye girer dikkat etmek lazım adettendir her sene sonunda bir dahaki seneye fal açılır hani bir dahaki sene şu ölecek, bu kalacak, şu deprem olacak, burada böyle bir felaket olacak, ekonomi böyle olacak, işte şu hükümet yıkılacak, yerine bu kurulacak falan diye böyle bir sürü zırvalar. Sonra dikkat edin, her televizyonun ve her gazetecinin tuttuğu, iyi tuttuğu bir medyum vardır. Ondan alır değerlendirmeyi. Fakat iki medyumu birleştirdiğiniz zaman, onların önümüzdeki sene hakkında verdiği bilgiler tamı tamına zıttı olabilir. E nasıl olacak şimdi? Buradan da anlamıyor muyuz ki bu söylenilen şeyler yalandır. Tamamen yalandan ve atmasyondan ibarettir. Anlamıyor muyuz yani? Kendimizi ona göre düzenleriz. Sabah kalktığı zaman ilk yaptığı işin kendi yıldız falına bakıp gününü ona göre Yoluna koyan insanlar vardır bu memleket. Yıldız falını okuyor, ona göre düzenliyor. Yıldız falında kendi hayatına uymayan, o gününe uymayan bir şey de varsa onu da oturuyor bekliyor. Bu olacak diyor bakalım ne zaman olacak. Bu kadar bu işi hastalık haline getirmiş insanlar vardır.